Selamun aleyküm ağabey. Aleyküm selam canım benim. Bugünlerde çok medarı bahis olan mehdilik konusunda herkes mehdilikle ilgili bazı yorumlar yapıyor. Risale-i Nur'da bazı mehdilikle ilgili kısımları farklı yorumlar getirerek farklı şekilde insanların aklına farklı pencereler açmaya çalışıyorlar. Bu hususta Risale'deki mehdilik bahislerini nasıl anlamalıyız? Mehdi'lik bir şahıs mıdır, şahsı manevi midir? Tabii, o bir şahsı manevidir ama şahsı da var tabii. İslamiyet bir şahsı manevidir ama başta Peygamberimiz var Aleyhisselatü'nün. Bir şahısın olması hikmeten öyle gerekiyor yani. Hakikaten bugünlerde çok bu medarı bas oluyor. Çeşitli kişiler, çeşitli böyle bileyim, uydurma mehdiler, böyle duyuluyor. Şimdi tabii mehdi demek esasında kelime olarak hidayete davet eden. Yoksa hidayete getiren değil. Mehdi hakiki Cenab-ı Allah'tır. Kur'an-ı Azim'den de Rabbim öyle diyor. İnneke la tehdî men ahabbete velakin Allah yehdî men yeşâ. Habibim sen sevdiklerini hidayete getiremezsin. Velakin Allah, velakin Rabbin istediğini hidayete getirir. Mehdi kelimesi insanları hidayete çağıran ...hidayete davet eden, hidayete getiren anlamında değil. Tabii, Mehdi gelimesini çocukluktan beri duyardık. Bir. Hazreti Mehdi gelecek, Mehdi Efendi Azam gelecek, Mehdi Resul gelecek. Duyardık bunları. Vallahi ben şanslıyım, benim annem okumuş bir kanlıktı, okurdu ben çok. Ahmediye, Muhammediye, Karadavut. Eski kitaplardan çok okudu, ben de çocuktum böyle. Merak konuyordum, annemin yanına sokuluyordum. Bir gün dedi oğlum dedi Hazreti Mehdi gelecek Evet anladım ne yapacak? Oğlum dedi Mehdi geldiği zaman Bütün alimlerin Deli tutulacak dedi. Allah Allah. Nasıl lan dediğim? Oğlum diyor mesela hoca hükmede Okurken e, be, be, be, be. Diyecekmiş ki e, Allah aşkına Hazreti Mehdi Neredeyse çıksın diyecekmiş. Diyecekmiş ve ondan sonra da Mevdi'yi, kılıncını çekecek ve efendim evvela hocayı kesecek. Anne dedim neden hocayı kesecek? Oğlum diyor, kitapta böyle yazıyor. Herhalde kesecek derken hocanın sesini kesecek. Yani o zaman hocalar konuşamayacaklar. Sesi kesilecek. Annem de dili kafası kesilecek veya dili hakikaten durulacak tarzında. Demek ki öğrenmiş, öyle anlamış. Ben de tabii çocukluğum küçüküm bizim bir eski camimiz vardı. Orada Hakkı Hoca vardı rahmetli. Bizi çok seviyordu. Şeker veriyordu. Ben dedim böyle Mehdi gelince tabii az hocanın dili tutulacak. Hakkı Hoca'yı kesecek Mehdi. Üzülüyordum yani. Ben okuldan kaçıyordum. İlkokuldaydım işte 4'te. Gidiyordum camiye İzmir'in Urla ilçesinde Hakkı Hoca. Diyordum Mehdi hocayı kesecek Hakkı Hoca'yı. Üzülüyordum vallahi. Gidiyordum camiye Cuma Her Cuma günü bir dayak yiyordum öğretmenden. Ulan dedi seni okuldan atacağım. Dedi. Götürdü beni müdüre. Müdür dedi bak seni şöyle yaparım, böyle yaparım, kovalarım burada. Yani illa ben Mehdi'yi görmek için camiye gidiyorum. Tabii bir küçük bir sineğe, bir tenceresi okyanus gibi görünür değil mi? Biz de küçük biz başka bir tarafı bilmiyoruz. Dedim Mehdi gelse gelse bizim eski camiye gelir. Hakkocayı keser. Onun için böyle gidiyordum camiye. Sonradan anlıyorum tabi, üstadımız diyor Bediüzzaman Hazretleri, bir insan ilk dersini annesinden, validesinden alır. Şimdi ben tabi bu Risale-i Nur'ları okuyunca, Bediüzzaman Hazretleri de Risale-i Nur'a Kur'an'ın elmas kılıncı diyor. Kılınç. Ha. Öyle bir zamanda gelmiş ki, insanlar dinden uzaklaşmış, hakikaten hocaların diri tutulmuş, ezanlar yasak, Kuran okumak yasak. Hoca çıkardı hütbeye, yani faiz yemeyin, iski ismeyin bile değemezdi. çünkü millet iskideydi geçiniyordu zaten. Ne diyordu hocamız o zaman? Muhterem cemaat, çamaşrlarını kesmeyin, devlete karşı gelmeyin, askerden kaçmayın, kavga etmeyin, iyi geçinin. Ela imna kelam iner aşağı. Yani hocaların zaten dili tutulmuştu. Ezanlar Türkçe uydurukça ezanlar. Tanrı dur, diye. Benim babam bizi sünnet ettirecekti. Sünnet ettirdi daha doğrusu. İki tane jandarma geldi kapıya. Mevlüt bitinceye kadar kapıdan gitmediler. Tabii benim abim biraz daha büyüktü. Ben ona soruyorum. Abi diyorum, bu jandarmalar babamı mı götürecek? Korkuyorduk jandarmalardan. Yok kardeşim, niye bunlar bekliyor burada? Diyor. Bunlar diyor, niye bekliyor biliyor musun? Hoca, ...cemaata dini bir şey anlatmasın diye anlatırsa tutuklayacak. Ama mevlüt okuyor. Mevlütü zaten kimse anlamıyor yani. Bir feza oldu o demde runuman. Ne mekan var anda ne arzul sema. Kim ne halidir kim hali ol mehal. bu ah, fikretmez bu hali. Fehmi hal. Zaten Süleyman kendi, kendi diyor. Aklı ah, bu fikretmez diyor. Siz bunu fahmedemezsiniz anlayamazsınız diyor. Cemaatın da bir şey anladığı yok. Hocanın sesine, ne ses vardı adamda ya falan. Yani Mevlüt'ten bir mesaj alamıyor cemaat. Ama orada yarım sahipe Kur'an tepsiri okusa, Risale-i Nur okusa hemen devletin temel nizamlarını sarsın diye evi basıyorlardı. Demek ki, hocaların dili tutulmuştu. Böyle tutulmuş ama annem rahmetli, öbür türlü tutulacak anlıyor. Bir tutulma var yani. Bu böyledir yani kardeşler. İşte ben şimdi anlıyorum ki, zaman Hazretleri yazmış olduğu Risale-i Nur külliyatına Kur'an'ın elmas kılıncı ismini vermiş. Kur'an'ın elmas kılıncı. Ve hadis-i şerifte diyor ki, o zat geldiği zaman elinde elmas kılınç olacak. Hadis-i şerifte. Ve o kılınç dünyanın her yerine uzayacak. E şimdi böyle maddi bir kılınç düşündüğün zaman gülünç bir şey olur. Din bir imtihandır akla kapı açar, iradeyi elinden almaz. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizeleri bile zorlayıcı değildi. Mesela bir şeyde gazbede bir savaşta abdest alınacak. Resulullah Efendimiz diyor Nadi bir vudu abdest için nida ediniz. Cemaat abdest almasını haykırınız, bağırınız. Ya Resulullah diyorlar hiç su yok. Hiç mi yok diyor. Biri demiş benim kırbanda biraz var mataramda. Onu getirin diyor. Getiriyorlar. Peygamberimiz o suyu üflüyor, dua ediyor, yalvarıyor. Ondan sonra çağır. Ritna'a bir rek rekbi. Ordunun teştini, su teknesini getirin diyor. Tekneyi getiriyorlar. Sahabeye veriyor suyu, dök elime diyor. Elini koyuyor teknenin içine, suyu döküyor. Döktükçe su oradan çoğalıyor. Gelen dolduruyor, giden dolduruyor. Peki neden böyle yapıyor da? Doğru doğru şar diye böyle yapmıyor. Böyle yaptığı zaman karşı tarafta inkar edecek hiçbir mecal bırakmıyor. Peki din neymiş? Din bir imtihandır, akla kapı açar, iradeyi elinden almaz. O zaman iradeyi elinden alıyor. Orada çünkü münafıklar da var geliyorlar. Yani provoka yapmak için. Ya bunlar çok kalabalık. Biz bunlara karşı gelemeyiz. Kaçalım. En iyisi. ...milletin kuyi manevisini kırmak için... ...münafıklar da savaşa geliyor. Şimdi o münafık bu durumu görüyor. Gidince ne diyor biliyor musun? Ya diyor su vardı zaten... ...elinden döktü, adam da oradan doldurdu diyor. E i̇şte böyle. Halbuki ulen hain... Doldur, ...dökülen su... ...iki kilo, yarım kilo belki... ...doldurulan bir tanker, iki tanker su doldurdular. Bunu görüyor ama... ...hainliğini gene yapıyor. Ne gibi? E şimdiki de öyle ya. Diyorsun kardeşim Allah'ın kudretine bak. Gözle gömürünmeyen ancak mikroskopla görülebilen bir siperimden Cenab-ı Allah insanı yaratıyor. Gözünü, kulağını, bacağını, böbreğini, ciğerini, kalbini, her tarafını, bağırsağını, işkembesini, tırnağını efendim kaşını, gözünü yaratıyor. Kurban olayım o Allah'a. Ne büyüksün ya Rabbi. Diyorsun diyor siperimdeki diyor o kromozomlar. O diyor, natronlar, protonlar şöyle gelişiyor, böyle gidişiyor, şöyle oluşuyor, şöyle evrimleşiyor, şöyle dönüşüyor diyor. Bir yalan uyduruyor. Orada Allah'ın fiilini, gücünü göstermemeye çalışıyor. Kafir demek zaten örten demek, örtüyor. Şimdi tabii bu Mehdi meselesi de çok su götürür bir şey. Herkes kendi alimini Mehdi kabul etmek istiyor. Ama ben şahsen Mehdi olarak Hazreti Bediüzzaman'ı Mehdi kabul ediyorum. Ona öyle inanmışım. Bütün zerratımla inanmışım. Neden? Daha annemden beri geliyor. Dili tutuldu hakikaten milletin. Dili tutuldu. Sonra Kur'an'da ayet var. Estağfurullah, Bismillah. Yevme ye'ti la tekelle münefsün. illa bi izni feninüm şafiyyün ve sait Sadakallahu lazım sure Hud ayet 105, o gün geldiği zaman diyor, hangi gün? Bütün günler Allah'ın günüdür. Dün, bugün, o bize göre Rabbim için her gün hazır gün gibidir. Rabbim nakam, zamandan ve mekandan münezzehtir. Onun için yevme ye'ti dediği zaman hangi gün olursa olsun o gündür. Yevme ye'ti la tekelleme nefsün. O gün geldiği zaman hiçbir kimse kendini hepsinden tekellüm edemez. İlla bir izni. Ancak benim izin verdiklerim konuşur diyor. فَمِنْهُمْ ve وَسَائِدِ Onun bir kısmı şakidir, bir kısmı sayiptir. Bu ayet umumidir kardeşler. Şimdi Kur'an-ı Kerim bir umumi ayetten bahseder, bir de hazır zamana da bahseder. Mesela Firavundan bahsederken, Asrın Firavunlarından da bahseder Kur'an-ı Kerim dar bir zamana ait bir Allah kelamıdır. Bütün kainatı kapsar. Tüm zamanları kapsar. Dar bir zamanın kelamı değildir. Şimdi öyle bir zaman geldi ki mesela "Femin yum ve sayid. Ancak benim izin verdiklerimi konuşur. Onların bir kısmı şakidir, bir kısmı sayittir." Ben bunu böyle algılıyorum. Böyle inanıyorum bu ayeti kerimiye mesela. Diyelim ki minarede ezan okuyan adamı Said kabul edersek, Allah ona müsaade etmese o ezanı okuyabilir mi? Okuyamaz. Bir sürü dilsizler var, konuşamıyor değil mi? Ha. Demek ki, nasıl ki o minaredeki adama müsaade etmese o ezanı okuyamaz, öbür tarafta adam çekmiş kafayı, küfrediyor ana avrat. Ona da müsaade etmese, onu da söve sevemez. Sövemez. Neden? E, hayrihi ve şerrihi minallahi taala diyor. Şerri de Allah yaratıyor, hayrı da Allah yaratıyor. Yalnız hal güçer şer değildir. Kesbi şer şerdir. İşte o küfren adam şer yapıyor ama Allah'ın o sesi yaratması şer değil. O kişiye aittir o. İşte o gün geldiği zaman la tekellemu nefsun illa bi izdi feminhum şakiyun ve said diyor. O gün geldiği zaman hiçbir kimse nefsinden konuşamaz. Ancak benim izin verdiklerim konuşur. Onların da bir kısmı şakidir, bir kısmı da sahiptir. Ayet umumi, bir de hususi bizim asrımıza bakan bir yürü var. İşte öyle bir zaman geldi Türkiye'de hiç kimse konuşamadı. İki kişi konuştu. Biri Bediüzzaman Said-i Nursi, Kur'an hakikatlerini anlattı. Diğeri de işte dinsizliği Efendim şey yapanlar, yaymaya çalışanlar... Dinsizler konuştu. Gericiler, rabazlar, şeriatçılar dedi. da din, iman, Kur'an, sünnet, şeriat dedi. Demek ki onlara da izin vermiş ki konuşabiliyorlar tahribat yönünde. Bediüzzaman Hazretlerine izin vermiş ki tamirat yapıyor. O kadar. iki kere iki dört ister çarp ister topla. Kimse bunun karşısına çıkamaz. Hodri meydan diyoruz gelsin. Şimdi bu şeyle bu tarzlar meydana çıktığımız zaman şöyle bir şey çıkıyor bakın. Haseti Bediüzzaman'ın 29. mektup 7. kısmında şöyle bir soru var. İkinci sual iki işarettir. Birinci işaret ki 5. işarettir. Mühim bir sualin gayet muhtasar bir cevabıdır. Üstad'a soruyorlar. Şimdi Bediüzzaman cevap veriyor. 29. mektup 7. kısım. Herkes bakabilir. Şu an ahir zamanda Hazreti Mehdi geleceğine ve fesada girmiş alemi ıslah edeceğine dair müteaddit rivayet-i sahiha var. Peygamberimizin müteaddit hadis-i şerifleri var. Halbuki şu zaman cemaat zamanıdır. Şahıs zamanı değil. Bakın şimdi alıyor bunu. Bu soruyu genişletiyor, genişletdiriyor.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 Çünkü bu asır cemaat asrı, şahıs asrı değil. Bundan yüz bin sene evvel Abdülkadir Geylani, efendim, işte efendim, Mevlana. Öyle ama bu asırda cemaatleşmiş komünistler var, siyonistler var, ateistler var, deyistler var, şunlar var, bunlar var. Birçok isler daha var. Saymaya teker teker lüzum yok. Bunların içinde... Sen şimdi Sayid Nursi olarak çıktığın zaman, şahıs olarak çıktığın zaman seni Hazreti Ömer'i dahi getirsen durduramazlar. Dünya bu, imtiha dünyası. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Hazreti Ömer Müslüman oluncaya kadar gizli ibadet etmediler mi? Çünkü Mekke'nin iki tane efesi vardı. Biri Ebu Cehil, Ömer İbni Hişam, biri de Ömer İbni Hatta ellerini kaldırdı. Ya Rabbi! İki Ömer'den birisine hidayet et, İslam'ı kuvvetlendir diye... ...Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dua etti. Cenab-ı Allah Hazreti Ömer'e nasip etti. Demek ki onun fıtratı, karakteri, hidayete yakın olduğu için... ...Allah ona hidayet etti. Peygamberimiz iki Ömer'e de diyebilirdi. Ama bir Ömer'e diyor. Allah ne kadar dedirsin o kadar diyebilir. Kardeşim Peygamber de Allah'ın Allah müsaadesi olmadan konuşamaz ki. Ne diyece Hazreti Ömer Müslüman olduktan sonra Ya Resulallah dedi. Namazı açıktan kılacağız. Çekti kılıncı. Karısını dul. Çocuğunu yetim bırakmak isteyen gelsin. Ömer Müslüman olmuştur. Namazı açıktan kılacağız. Bak bir cemaat oluştu. Ondan sonra peygamberimiz. Ya. Yoksa peygamber ayı veriyor. Güneşi durduruyor. Ama İmtihan dünyası, sebepler dünyası olduğu için burada perdeli oluyor her şey. Burada sebeplerle oluyor tabii. Allah bize elma verecek ama odunun üzerinden veriyor. Öyle havadan atmıyor. Atabilir, öyle yapıyor. Yumurta verecek tavukla gönderiyor. Süt verecek inekle gönderiyor. Bal verecek arıyla gönderiyor. Baktığın zaman o arı yapamaz ama Allah yaptırsa yapar. O kadar. Şimdi ne diyor? Cemaatin şahs-ı manevisine karşı mağruptur. Eğer o şahsın bir cemaati yoksa, o cemaati temsil eden bir şahıs değilse, karşı tarafın cemaatine mağrup olur. Çünkü bu tek çıkıyor, karşıda var cemaat var. Şu zamanda kuvveti velayeti ne kadar yüksek olursa olsun, böyle bir cemaati beşeriyenin, ifsadat-ı azimeti içinde nasıl ıslah eder? Nasıl ıslah eder? Yani soruyu gene üstad soruyor. Eğer Mehdi'nin bütün işleri harika olsa şu dünyadaki hikmet-i ilahiyeye ve kavani-i adetullah'a Allah'ın kânıttaki kanunlarına. Ne vardı kanunlarında? Tedriciyet vardır. Birdenbire hiçbir şey olmuyor. Tedrici oluyor. Değil mi ya? 21 gün tavuğun altında duruyor yumurta. Kuş çıkıyor ondan sonra yavaş yavaş yavaş büyüyor. acı bena yaprak açıyor. Sonra çiçek açıyor. Sonra küçük bir çağla geliyor. Büyüyor büyüyor. Şeftali olur. Kaysır olur. Burası zamanla. O ahirette birden olacak. Burası darul hikmettir. Orası darul kudrettir. Burada zamana ihtiyaç var. Orada zamanla bir, bir anda olacak bir anda vacip ağir Onun için Mehdi'nin diyor bütün işleri harika olsa şu dünyadaki hikmeti ilahiye ve kavanini adetullah'a muhalif düşer. Bu mehdî meselesinin sırrını anlamak istiyoruz diye Hazreti Bedi zaman'a sual soruyorlar. Şimdi üstadımız da cevap veriyor. Cenab-ı Hak Kemal rahmetinden Şeriat-ı İslamiyenin ebediyetine bir eseri himayet olarak her bir fesadı ümmet zamanında bir musli, veya bir müceddit veya bir halife-i veya bir kutbu azam veya bir mürşid-i ekmel veyahut bir nebi bir nevi, bir nevi bak bir nevi metdi hükmünde mübarek zatları göndermiş. Geçmişte böyle tarihe baktım, İslam'dan göndermiş. Fesadı izale edip, milleti ıslah etmiş. Peygamberimizden evvel de insanlar sapıttıkça, peygamberler göndermiş. Hatta bir devirde birkaç tane peygamber, bir tane İstanbul'da varsa, bir tane Kocaevim'de var, bir tane İzmit'te var, bir tane Bursa'da var, öyle olmuş. Fakat bu ahir zamanda, Cenab-ı Hak, peygamberimizi tek olarak göndermiş. Peygamberimizden sonra peygamber gelmeyeceğine göre insanlar da sapıtacağına göre peygamber gelmeyecek ama peygamber vazifesi gören zaplar gelecek. Ya, ne diyor? İnnallâhı li lihâzîl ümmeti hâdâ re'si külli miyeti senetin men yüceddû lehâ dînâhâ sadakar Esûnullah. Diyor her yüz senede bir Cenab-ı Hak bir bu ümmete bir önder, bir mürşid, bir imam gönderecek diyor. Ve göndermiş de. Bakın tarihe. İşte fıkıh yönünden millet şafisi, imam-ı ashablar İtikat yönünden Abdülkadir, geynanler efendim, işte muhtin alabilirler, şunlar bunlar gelmiş. Bu asırda küfür asrı ya, inkar, inkar uluhiyet asrı. Öyle bir asır ki adam mesela üniversitede Fizik okuyor, kimya okuyor, biyoloji okuyor, astronomi okuyor. Hiç Allah adı geçmiyor. Yahu yıldızları kim döndürüyor? Dönüyorlar diyor. Ya bu mikropları kim yaratıyor? Oluşuyor diyor. Ya bu meyveler gelişiyor diyor. Evrimleşiyor diyor. Allah'tan hiç bahsetmiyor. Halbuki fiil, faili gösterir. Kitap, katibi gösterir. Şiir, şairi gösterir. Baklava, baklamacı gösterir. Bu bir kaide-i Fakat maalesef adam tarih kitabında yazıyor. İşte 16. asırda Mikella'nın yaptığı heykel. Heykel orada, yapanın adı da orada yazıyor. Peki bu heykeli yapan olur da bu kadar heykeller dolaşıyor. İnsanlar, hayvanlar, koyunlar, koçlar, sığırlar bunların yaratıcısı olmaz mı? İşte bu kadar gülüş bir duruma düştürdüğü bir asırda ilmi inkarda kullandıkları bir asırda Hazreti Bediüzzaman geliyor. Bakın bir ba misal vereceğim tabiat isaliinden bir misal. Mesela diyor, bir kase toprak içine bir kase küçük saksılar var küçük nöbetleri diyor tohumları nöbetle atılan umum çiçeklerin birbirinden ayrı olan şekil ve heyetlerini gösterir bir değil görünüyor diyor. Hangi tohumu atarsan at o saksıya yapmam demiyor. Fesleğen tohumunu atıyorsun çıkıyor bakıyorsun koktu. o oh, fesleğen kokusu dokusu güzel söktüm. Karanfil tohumu attım. Karanfil çıktı kırmızı. Öbürü yeşildi bu kırmızı. Kokusu karanfil. Çıkardım sümbül diktim çıktı. Zambak diktim çıktı. Nergis diktim çıktı. Biber diktim Biber küçük süs biberi. O da çıktı. Ya diyeceksin ki diyor ya diyeceksin ki bir kadiri külli şey bu topraktan bu kadar şenliği yaratıyor. Renkleri başka başka, kokuları başka başka, dokuları başka başka, tatları başka başka. Ey Allah'ım, ne büyüksün ya Rabbim diyeceksin veyahut da diyeceksin ki bu saksının içinde eğer tabiat diyeceksen Allah'ı kabul etmek istemiyorsam bu saksının içinde bütün bunları dokuyabilecek Avrupa'nın bütün matbaaları fabrikaları adedince makinalar matbaalar var onlar bunu yapıyor diyeceksin işte diyor tabiat fikri küfrisini taşıyanlar ne derece akıldan fenden ilimden uzak düştüklerini gör gür ve tükür diyor bir gün böyle ben İzmir'de yıkık kemer camisi var büyük onun yanında böyle bir çayhane var. Burayı okumuştum orada. Cemaat şefle dinliyor böyle. İşte diyor tabiat fikri küfrisini taşıyanlar. Yani tabiat yapıyor, doğa yapıyor. Allah'tan irtibatı kesenler ne derece akıldan, fenden, ilimden uzak düştükleri gör, gül ve tükür diyor. Ben de böyle bir reflekse kapıldım. Dedim alçaklar. Coştum böyle. Caminin imamı da oradaymış Hüseyin Hoca. Kalktı Necmiciğim dedi bir de bana tükür. Estağfurullah hocam. Tükür dedi o hakikatlar bize de nasip olsun. Bu sefer ayağa kalktı hoca. Arkadaşlar dedi Neçme Efendi'nin okuduğu o kitabın yazarı Hazreti Bediüzzaman said Nursi'dir. Ahir zamanda gelecek meddi azamdır dedi. ...Mehdiyeti ilan etti. O söyledi. Ben de diyorum, geçenlerde Harran Üniversitesi'nde ilan ettik. Ben de diyorum dedim. Talebeler ayakta 10 dakika alkışladılar. E şimdi ben böyle inanıyorum. Ben Bediüzzaman zaman i Nursi'nin, Peygamberimizin işaret ettiği... ...ahir zamanda gelecek Mehdi Azam olduğuna inanıyorum. Bir başkası da Süleyman Efendi'ye inanabilir, inanabilir... Bunu biz adam, bunu şey yap, baskımız altına alacak değiliz. Ben öyle inanıyorum. Mühim olan, Mekdiye'de inanılacaksın. Şu mudur, bu mudur arasındaki ihtilal mühim değil. Fakat, biz bakıyoruz işaretlere, Bediüzzaman'da çok belirgin işaretler görülüyor. Çünkü ben mesela bazen camilerde namaz kılıyorum. Bakıyorum millet sünneti kıldı, sağa sola bakıyorum. İmam yok. Ben hemen tak diyorum kalkayım ben geçeyim bir imamlık yapayım. Bir bakıyorum arkadan imam geliyor sarığını takmış, heybetli takten oturuyorum yerime. Şimdi asrın imamı belli olur yani, az ah, çok belli olur. Yav kim bu kadar zulüm görmüş? Bak. Kim bu kadar hapiste yatmış 30 sene? 19 defa zehirlenmiş. Başımdaki saçlarıma dedince başlarım olsa, her gün biri kesilse Kur'an'a feda olan bu başı ehli zındıkaya eğmeyeceğim. O zamanın agalarına meydan okumuş. Var mı böyle birisi daha? Varsa onu kabul edelim. Sonra yazdığı kitaba bu kitaplar Kur'an'ın elmas kılıncıdır diyen bir müfessir göstersinler. Belki o derin. Ama bakın diyor ki Risale-i Nur Kur'an'ın elmas kılıncıdır diyor. E peygamberimiz de diyor. Mehdi gelecek, elinde kılıncı olacak. O kılıç dünyanın her yerine uzayacak. Uzamış. Amerika'da dershanemiz var, kesiyor. Fransa'da var, kesiyor. Rusya'da var, kesiyor. Dünyanın neresinde insan varsa, orada Salih Nur var, Nur talebeleri var, kesiyor. Neyi kesiyor? Adamın kafasının içindeki yanlış inancı kesiyor. Mehdi kasap mı herkesi kesecek? Yani kafasının içindeki ...yanlış inancı kesecek. Benim bir akraban vardı, bir gün böyle konuşuyorduk da. Dedi, bana Mecmi dedi, bu dedi, Mehmet Bey dedi, tırı var, ayda bir defa Bağdat'a gidiyor dedi. Ben de Bağdat'a gitmiştim. Sonra Mehmet Bey'e döndü, ya Mehmet Bey dedi, sen Bağdat'a gittiğine göre Genç Osman'ın kabrini ziyaret ettin mi? O da dedi, etmedim, edeceksin abi, Genç Osman'ın kabrini İstanbul'da mı öyle biliyoruz. Dedi genç Osman çok mübarek bir sat dedi. Savaş dedi, savaşta dedi başı kopmuş, kafire teslim etmemiş, koltuğun altına almış. Var ya çünkü Ali hani bir diyor, Bağdat'ın içine girilmez yastan, analar doğurmaz böyle bir aslan, Allah Allah deyip geçti genç Osman. Kelle koltuğunda üç gün savaştı. Kafası yok kopmuş, koltuğun altına almış diyor. Öbür dedi de, ''Kusura bakma Hacı abi de, ben böyle martaballara inanmam.'' dedi. ''Ya ne martaballı Allah yaşadı. Ya yaşattın da Allah'ın kuralları var. Dedi. Kafası bol, kopuk adam yaşamaz.'' dedi. ''Zekeriyya aleyhisselamın başlığı kestiler şehit oldu. Yahya aleyhisselamın kestiler şehit oldu, yaşamadı. Genç Osman mı yaşayacak?'' ''Baktım bunlar kapıştılar yaşar yaşamaz. Ben devreye girdim.'' dedim ''Kardeş sen yanlış anladın. Hacı abi kafası kopmuş da koltuğunu altı, almış demek isten öyle diyor da ben işi düzeltmeye çalışıyorum.'' Hani derler ya adam kelle koltukta gidiyor. Cesur adam. Bu mu aradı? Bu mecazdır dedim. Deyince aa dedi o zaman olur. Bu sefer o abi de döndü. Öyle mi yaptı? Öyle tabii yaptı, Allah aşkına. Olur mu bir şey? Mecaz. Gözüm bir yerden ısırıyor. Yarın belediyeye başvuracağım. kapanı mı bulacaksın? Misal o yani böyle. Temsildir. Teşbiktir. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de de böyle temsiller geçer. Hadislerde de geçer. Yetullah fevk eydihim diyor. Allah'ın eli bütün ellerin üstünde. Yani Allah'ın gücü demektir orada. Benim rahmetli annem derdi, oğlum hükümetin eli uzundur. Ben de çocuk o Ali Rıza Bey vardı, herkes pantolon bulamıyordu giymeye, o simokinle geçiyordu. Karısı da öğretmendi, Esma Hanım, çok dövüyordu çocukları. Ben onu hükümet zannediyordum, korkuyordum o adamdan. Geçtiği zaman dere arkadaşım vardı Erdinç, Erdinç diyor, bak bu hükümet diyor. Nasıl dedim, annem de diyor, hükümetin eli uzundur. Bu oturduğu zaman eli uzuyor bunun dedim böyle, linç gibi çekiyor. Öyle ben çocuktum tabii. Bugün öyle Müslümanlar var ki... ...çocuk daha çocuk. Bekliyor. Mehdi gelecek, kılınca çekecek. Kılıncı da tarafı olacak. Lazar ışınlar... Bırak böyle şey olur mu ya? Gülün şeyler bunlar. İşte ben bu işaretlerden... ...bu mecazi sözlerden... ...tesbih, temsil bir teşbihlerden, Ali Şeriflerden... ...annemin de anlattığından çıkarıyorum ki... ...bu asrın Mehdi'ye azamı... ...Bediüzzaman Said Nursi'dir. Çünkü... Çünkü hatta hadis-i selifte sakalsız olacak diyor. Sakalı da yok üstadımızın. Bu kadar alimler, evliyalar hep sakallı, bediüzzaman sakalsız. Ne için? Onun da bir hikmeti var. Üstadımız diyor ben iki sünneti yapamadım çok farzları yerine getirmek için. Bir, sakal bırakmadım çünkü ben hapislere giriyorum. Sakalımı ketseler yaşayamam ben diyor. Kaldıramam, çekemem. Bir de diyor yüzde doksan sakalsız bir cemaatin içinde bulunduğum için sakal bırakamadım. Bir de evlenmek, onu da diyor bir evim olmadı. Vefat edecek bir evi yok be kardeşim yahu. Otelde vefat diyor. Nasıl evlensin bu zat? Mezarı bile yok kurban olayım bana. Mezarı bile yok. Böyle bir zat tabii ki evlenmemiş. Ben diyor birçok insanların evlatlarını kurtarmak için evlenmedim. Bir evladımla meşgul olmaktansa bütün Müslümanların evlatlarıyla meşgul olmak isterim diyor. O iki sünneti yapamadım diyor. O iki sünneti yapamadım ama onun sakalına kim itiraz ettiyse hep sakallı kestiler. Vallahi İzmir'de bir hoca vardı. Kendisi anlattı. Ben dedim diyor ya bir Zaman niye sakal bırakmadı? Şaban hoca vardı. Allah rahmet eylesin. Güzel bir insandı. Sonradan bu saati 70'te içeri attılar Fetullah hocadan beraber. Sakalını kestiler. Hoca Efendi'nin sakalı yoktu, bunun sakalı vardı. Sakalını kestiler. Ah diyordu, Uzata ben dir uzattım, Allah benim sakalımı kesti. Bir tane de mümin diye birisi vardı bizim mahallede, o da öyle sakal bıraktı. Ya Üstad dikkat sene sonra baktım kesmiş sakalını. Çok böyle, Üstad'ın sakalına dokunan sakalını kaybediyor. Bir gün Afyon'dan bir grup cemaat bir minibüs kiralamışlar. Demişler, gidelim büyük sultana soralım. Niye sakal bırakmadın? Hikmeti nedir? Avyondan Emir Dağı'na geliyor o kardeşler. Hepsi de sakallı mübarekler. Emir Dağı'na girerken polis durduruyor. Hayrola diyor abiler. Biz diyorlar Bediüzzaman sayıp dursun ziyaret edeceğiz. Çok güzel. Gelin ben sizi misafir edeyim. Sonra gidersiniz diyor. Bunların hepsinin sakalını kesmiş. Bak. Hadi şimdi ziyahta gidin diyor. Ne gidecekler artık? <gülüyor> Cevabı aldılar. Bunlar böyle olmuştur tarihte. Olmuştur, ispatlayabiliriz. Onun için üstadın sakalına sataşan daya yer. O bakımdan e hey, iç. Sen bak kendini sakal da bırak, şalvarda giy, sarık da sar. Üstad mahkemede sarığını çıkarmamış. Neden? Çünkü o zaman sarığıyla gezen tek kişi yok memlekette. Bir kişi var o Bediüse zaman. Hakim diyor ki hocam diyor burasını lütfen diyor kapalı yer burası. Sargınızı diyor, açın diyor. Üstad böyle, onu açıyor, yedeği var, öbürünü sarıyor. Hakim pücelmesin, kibar hakim, kırılmasın diye. Onu çıkartıp duruyor, hem sarıyor böyle. Böyle bir üstad. Başka mahkemelerde sarığı çıkar, başlan çıkar diyor. O böyle çıkar. Tutukta da sarığını çıkaramaz mı oradaki bekçi, jandarma? Çıkarır ama, çıkartmayana bak sen. Eline kelepçe vuruyorlar ama sarığını çıkaramıyorlar. Neden? O sarı bayraktır. Bayrak, Şairin bayrağı o. Nasıl bir savaşta bayrağı tutan şehit olursa ömürü kapıyor. Peygamber'im bir savaşa gönderiyor ordusunu falan diyor bayrağı tutacak. O şehit olursa öteki alsın bayrağı diyor. O şehit olursa öteki alsın diyor. O olursa öteki alsın. O da olursa Allah'ın kılıçlarından bir kılıç olsun diyor. O da Halit Bey beni alıyor bayrağı ve savaşı kazanıyor. Demek ki o bayrak ne kadar şerefliyse ise bu sarık da o kadar şerefli. Biz sarığı Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselamın şehairi Sünneti seniyes olduğu için sarıyoruz. İşte Bedür zaman da sarıyı mahkemete çıkarmıyor. Böyle bir ustad. Hepsine meydan okunur ama gayet her zaman hiç mektilik iddia etmemiş. Ben mektiğim dememiş. Ben diyorum ona mektiğim. Cemaatimizden diyenler var. Üstad Mehdi'dir diye. Üstad kendisi ben Mehdi'yim demiyor. Zaten Mehdi ben Mehdi'yim demeyecek. Geçenlerde bir mübarek bir hoca efendi televizyonda konuşuyor. Diyor ki ya bazıları Mehdi gelmiş diyorlar diyor. Nerede gelmiş diyor. Mehdi geldiği zaman diyor Şam uleması ona ittiba edecek diyor. Halbuki 1911'de Şam'da Hütbe-i eser eseri kitabını üstad hitap ediyor orada. Yüz tane büyük alim var, 10 bin kişiye hitap ediyor. 1911, Hütbe-i Şamiye kitap halindedir. İşte Şam uleması zaten üstada bir etmiş ama o zat bunu bilmiyor. Bu bir. İkincisi, Mehdi diyor. Deccal diyor Mekte'yi ezecek. Ezecek. Ezecek. Yufka gibi yapacak diyor. Hani var mı böyle birisi? Evet var. Ezdi. Aldı efendim Van'dan getirdi Burdur'a. Burdur'dan Sparta'ya, Sparta'dan Barla'ya. Barla'dan Eskişehir'e. Eskişehir'den Kastamonu'ya, Kastamur'dan Denizli'ye. Denizli'den Afyon'a. Afyon'dan Emirdağ'a. Ezmiş işte daha nasıl ezsin? İki, doğru söylüyor, tabir yanlış. Ondan sonra diyor, Mehdi'yim, ben Mehdi'yim demeyecek diyor. Üstad zaman hiçbir eserinde ben Mehdi'yim demiyor zaten. Ama biz işaretlerinden onun Mehdi olduğunu anlıyoruz. Ya bizim bir Ahmet Feyzi abimiz vardı, Ahmet Feyzi kul, nur içinde yazsın. Üstad'ı öyle bir hadislerden onun kim olduğunu Üstaalım Üstadım demiş... Bütün insanlar seni inkar etse senin vazifeli olduğunu. Sen de onları tasdik etsen bu fakir Ahmet Velhi senin kim olduğunu ben hadislerle ispat ederim. Üstat bir tokat vuruyor. Hadi ki doğru söyledin diyor. <gülüyor> Böyle. Yani şimdi burada görünüyor. Görünüyorum, okuyorum kardeşler. Okuyorum. Bak ne diyor? Ya. Hasreti Mehdi'nin bir nevi diyor Mehdi gelecek. Hazreti Mehdi'nin cemiyetin nuraniyesi cemiyet nuraniyesi var mı? İşte nur talebeleri. Bütün tarikatlarda kişinin adı geçer. Mevleviler, Kadiriler, Rufailer, Nakşiler, Uşakiler hep o şahsın adı geçer. Risale-i Nur cemaatinde geçiyor mu? Sayidiler, Bediüzzamaniler, var mı böyle bir isim? Yok. Nur talebeleri. Üstad öyle diyor, ben bir çekirdektim, şürüdüm, ondan Risale-i Nur çıktı. Said yoktur diyor. Said'in ehliyeti de yoktur. Konuşan yalnız hakikati yeter diyor. Sesim yetişse bütün dünyaya bağıracağım. Sözler güzeldirler, hakikattırlar ama benim değil... Kur'an'ın tereşşuhatıdır diyor. Kur'an'ın telemmuatıdır diyor. O bakımdan üstadımız kendini silmiş. Evet o silmiş ama biz onu silmiyoruz. Evet. Hazreti Mehdi'nin Cemiyet-i Nuraniyesi Süfyan Komitesi'nin tahribatçı rejimi bitakarhanesini tamir edecek. Komünizmi dinsizliği tamir edecek. Neyle tamir edecek? Dinsizlik neyle tamir edilir? Dinle tamir edilir. Tabii. Sünnet-i Seniye'yi edecek, yani alemi İslamiyet'te Risalet-i Ahmediye'yi, yani İslamiyet'i Aleyhissalatu vesselam, inkar niyetiyle, Şeriyet-i Ahmediye'yi Aleyhissalatu vesselam, tahribe çalışan Süfyan Komitesi, Hasreti i Cemiyeti'nin ...mucizekar, manevi kılınçıyla... ...öldürülecek ve dağıtılacak. Öldürecek olan nedir? Dinsizlik. Dinsizler değil. Dinsizler öldürülmeyecek. Dinsizler dine gelecek. Dinsizlerin dinsizliği öldürülecek. Kendileri değil. zaman kimseyi öldürmüyor. Hiçbir talebesine kimseyi öldürmeyi tavsiye etmiyor ama... ...dinsizliği öldürecek. Onun için bizim düşmanımız... Dinsizler değil, dinsizliktir. Bizim düşmanımız sarhoşlar değil, içkidir. Bizim düşmanımız kumarcılar değil, kumarın kendisidir. Bir kumarçı bugün kumarcı olur, yarın tövbe eder, nur talebesi olur, iyi bir Müslüman olur. Olur. Halid bin Melid peygamberimize düşmandı. Uğud'da 70 sene sahabeyi şehit etti ama sonra geldi, Seyfullah ünvanını aldı, sahabe-i kiramdan oldu. Böyledir yani sevgili kardeşlerim. Biz böyle inanıyoruz, böyle biliyoruz. Mehdi'yi azam veriyor zamanında. Bazı böyle uydurma mehdiler çıkabilir. Her zaman çıkmış. Yalancı peygamberler de çıkmış. Bir de çıkmış. Ama yalancının mumu yatsıya kadar yanar, sonra da söner. Allah razı olsun. Daha mehdili, tehlikeli salimde çok dersler var.